أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين müslümanlar muhterem kardeşlerim ve muhterem başlarım. ölüm ve sonrası hesap günü şuuru ders serimizde İsrafil Aleyhisselam'ın sura Fülmesi ile birlikte kıyamet kopmuştu. Bütün canlılar ölmüşlerdi. Allah Celle Celaluhu en son olarak Ölüm meleğine de öl emrini verdikten sonra En Allah Eynel al Cebbârun Eynel Mutekebbirun diye nida eylemişti. Ben Allah'ım nerede dünyadayken zorbalık yapanlar nerede dünyadayken kibirlenenler nerede o tağutlar Limenil Mulkul Yevm Lillahil Vahidil Gahâr diye buyurmuştu Allah Celle Celaluhu tabi kullu men aleyhâ fân ve yabgâ vechu rabbike dül celâli vel ikram kim varsa kim geldiyse bu dünyaya ins cin melekler bütün yaratılmışlar hepsi öldüler hepsi yok oldular sadece yüce Allah Celle Celaluhu baki olan odur ölmeyen odur diri olan odur diyor diyor Rabbimiz Rahman suresinde. İşte onun dışında hiçbir canlı yaratık hayatta kalmadı. Hepsi öldüler. Fakat iman esaslarından birisi öldükten sonra tekrar dirilmek. Şu yaşanmış olan hayatın hesabını mahkeme-i kübrada büyük mahkemede Allah'a vermek. Ebedi hayata giriş yapmak bunun için bir şey olması gerekiyor bugünkü ölüm ve sonrası ders serimizdeki ana başlığımız işte o olacak inşallah yeniden diriliş ve mahşer meydadına sevk ediliş olacak inşallah bütün canlılar yok olduktan sonra Allah Celle Celaluhu belirli bir zaman sonra belirli bir müddet sonra sonra Allahu Alem onun zamanını tam olarak bilemiyoruz fakat bir rivayet var Müslim'de geçen Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı iki sur arasında kırk vardır demişti iki sur arasında iki sur üfürülmesi arasında kırk vardır sordu oradakiler ya Ebu Hureyre bu kırk gün müdür bir şey diyemem dedi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Acaba bu kırk ay mıdır? Bir şey diyemem dedi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kırk yıl mıdır? Diye sordular. Bir şey diyemem dedi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani sormayın bilmiyorum diyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırk olduğunu söyledi de kırk gün mü kırk ay mı kırk yıl mı demedi diyor. Ebu Hureyri radıyallahu anh muhterem kardeşlerim Allahu Alem bazı alimler 40 yıl olarak şerh etmişler olabilir demişler Allahu Alem fakat bildirilmemiş tabi iki surdan bahsediyor yani demek ki burada sura üfürülmesi için sura üfürmeyle görevli olan bir melek olması lazım İsrafil aleyhisselam olması lazım fakat İsrafil aleyhisselam şu anda yok yani bulunmuş olduğumuz merhalede noktada İsrafil Aleyhisselam da yok. İşte bu noktada Allah Celle Celaluhu İsrafil Aleyhisselam'ı yeniden diriltecek. İsrafil Aleyhisselam yeniden diriltildikten sonra Allah Celle Celaluhu ona sura üfürmesini emredecek. İsrafil Aleyhisselam işte ikinci sura üfürmesi bu noktada gerçekleşecek. İkinci defa İsrafil Aleyhisselam sura üfürecek. O ikinci defa sure öfürünce bu nefhe-i kıyam dediğimiz bütün yaratılmış olanlar Hz. Adem'den kıyametin kopmasına kadar gelmiş geçmiş insu cin bütün yaratılmış olanlar hatta hayvanlar bile hepsi tekrar dirilecekler. Hepsine Allah tekrar yeniden hayat verecek. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesiyle birlikte bu gerçekleşecek muhterem kardeşlerim. Zumer suresinde. Hani ilk bölümünü okumuştuk. Hatırlayacaksınız. Estaizu billahi. وَنُفِحَ فِي السُّورِ Sura üfürüldüğü zaman فَالصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ <الله> Göklerde, yerde Allah'ın diledikleri müstesna kim varsa ne varsa hepsi ölecek gidecek. Öldüler. Şimdi burası bu Devam ettiğimiz noktada ayetin devamında ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى Sonra sura bir daha üfrülünce فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Herkes olduğu yerden kalkacaklar diyor Allah Celle Calehu. Ve bakacaklar etrafa Herkes olduğu yerde Nerede öldüyse Nerede ruhunu teslim ettiyse Orada tekrar dirilecek Tekrar canlanacak Dünyanın hangi ucunda, hangi köşesinde, hangi toprağında veya denizin ortasında nerede öldüğünün hiç farkı yok. Çünkü artık denizler yok, dağlar yok, dünya başka bir yer. Yeumetu beddelul ardu gayril ard demişti ya Rabbimiz son dersimizde söylemiştik. Gök yeryüzündeki inişler çıkışlar artık yok. Gökler bambaşka gökler. Her yer dümdüz bir tepsi gibi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim nerede öldüyse o oradan kalkacak. Bu sıra öfürülmesine cevap verecek muhterem kardeşlerim. Yine Rabbimiz Kaf suresinde buyuruyor. Buyuruyor ki bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak işitecekler. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوُجِ İşte bu işittikleri an kabirlerinden Çıktıkları andır, gündür, zamandır buyurdu Allah Celle Celaluhu. Bunlar hakikat. Bunlar iman esasları muhterem kardeşlerim. Birinin kabrinin olması önemli değil. Bir yerde toprağa gömülmüş olmasının bir önemi yok. Nerede öldüyse yani ruhunu Allah'a nerede teslim ettiyse o orada tekrar dirilecek. Belki ölürken binlerce parçaya dağılmıştı. Paramparça olmuştu. Belki yanmıştı. Ceset diye bir şey yok hiç. Fakat hiç önemi yok. Onu Allah olduğu yerde, ruhunu teslim ettiği yerde tekrar diriltecek diyor muhterem kardeşlerim. Niçin? İnna nahnu ve meyt Biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Yaşatan, yaratan, öldüren de biziz diyor Allah Celle Celaluhu. V ileynel masir. <gülüyor> Bana döneceksiniz. Bize döneceksiniz dedi Allah Celle Celaluhu. O kaf suresinin devamında muhterem kardeşlerim. Şimdi bu 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı demedi fakat 40 olduğunu bildirdi dediği Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın. O Müslim hadisinde muhterem kardeşlerim. Bir de Buhari hadisi var bunun rivayeti var. Orada hadisin devamında diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acbu'z-zeneb. Acbu'z-zeneb. Bu kuyruk sokumu. Yani omurga kemiğinin en altındaki en son parça. Bu kuyruk sokumu diyoruz Türkçede buna biliyorsunuz. Arapçada acbu denep deniliyor buna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şöyle tamamladı. Acbu denep yani kuyruk sokumunun dışında insanın bütün bedeni çürür, yok olur, gider. Çürür, toprağa girer, yanar vesaire. Nasıl öldüyseniz yok olur gider. Yeniden yaratılma işi işte bu kuyruk sokumu kemiğinden gerçekleştirilecek dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki Allah gökten bir su indirecek ve herkes bitkiler gibi nasıl ki toprağın üzerine su indiğinde oradan nasıl yeşillikler nebatat bitkiler büyüyorsa yeşeriyorsa canlanıyorsa insanlar da oldukları yerde o kuyruk kemiğinden tekrar canlanacaklar. Tekrar yaratılacak var dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir mucizedir muhterem kardeşlerim. Burada birazcık duralım. Acbüzzeneb hakkında birkaç malumat verelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından bunun çıktığı zaman belli. Vefatı 632 olduğuna göre. Yani bunu vefatından önce bir zamanda dediğine göre. O zaman bunu hiçbir insanın bilmesi Acbüzzeneb'in dahi Ne olduğunu hayal edemeyecekleri bir Bilimsel gerçek hakikat Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab sorunca Ya Resulallah nedir bu Acbüzzeneb Dediğin bu Kuyruk sokumu bu kemik nedir deyince O hardal tanesine benzer Dedi Efendimiz aleyhisselam İbn-i geçen rivayette Hardal tanesine benzer Bu insanın bedeninin Yeniden diriltileceği Bir tohumdur Çekirdektir Muhterem kardeşlerim insan bundan yaratılmıştır İlk yaratılışında Ana rahmindeyken Buradan yaratılış başlamıştır Ve insan öldükten sonra Sura ikinci defa Üfürülmesinden sonra tekrar Buradan diriltilecektir Çünkü insanın bütün bedeni Çürüyecek diyor Efendimiz Aleyhisselam Fakat bu Kuyruk sokumu kemiği asla çürümeyecektir. Nasıl ölürse olsun, ölsün fark etmez. Aslında bunu anlamamız kolay. Şimdi kış mevsimindeyiz. Rabbim nasip eder de birkaç zaman sonra bahara girdiğimizde bu nebatatta göreceğimiz yaratılış mucizesinde bunu anlamamız mümkündür. Milyonlarca örneği vardır. Nereye bir tohum atarsanız, o tohum içerisinde çeşitlerini sayılarını Allah'ın vereceği kadar ağaç çeşitleri vardır. Fakat tohumları küçücük hardal tanesi kadardır. O tohumcuğun içine o ağacın programını yerleştiren Allah Celle Celaluhu o acb bu Zeneb denen kemiğin o kuyruk sokumu kemiğinin kemikciğinin içerisine de insanın bütün programını DNA'sını yerleştirmiştir. İşte sura öfürülmesinden sonra göndereceği o yağmurla birlikte bütün insanları Allah Celle Celaluhu o yok olması mümkün olmayan o kemikçikten o hardal tanesi gibi o tohumdan tekrar diriltecektir. Her birimizin bünyesinde vücudunda olan bu tohum yok olmayacaktır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her birimizin bütün yaratılış hakikatı her şeyi DNA'sı onun içerisindedir bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde hiçbir kimsenin bilmesi mümkün değil ta 1935'li yıllara kadar 1935'li yıllarda Hans Spemann isimli bir Alman bilim adamı Nobel ödülünü kazanıyor bu araştırmasından dolayı bir araştırma yapıyor bugün zaten bu tespit edilmiş yaratılış mucizesi bir mucizedir İnsanın yaratılış mucize, mucizesi harikası buradan başlamaktadır kuyruk sokumundan. Oradan yola çıkarak yaratılış gerçekleşmektedir ana rahminde. Bu bilim adamı insanın vücudundaki bu kemikleri kuyruk somuk, sokumu kemiğini de araştırıyor ve bunun hücrelerinin hiçbir şekilde değişmediğini o zaman bilimsel olarak tez olarak çalışıp ortaya koyduğu için Nobel ödünü kazanıyor. Son yıllarda yine Müslüman bilim adamları da buradan yola çıkarak veya bazı Arap ülkelerinde bazı bilim adamları Müslümanlar mı değiller mi bilmiyorum Allahu alem onun için düzelteyim orasını. Bazı araştırmalar yapıyorlar ve bu kuyruk sokumu kemiği ile alakalı bu hakikat var. Efendimiz Aleyhisselam bildirmiş. Acaba gerçekten bunun yok olması kırılması, ezilmesi DNA'sının içerisindeki hücre yapısının değişmesi mümkün değil mi diye laborlarda türlü türlü çeşitlerde deneyler yapıyorlar ne kadar deney yaparsa yapsınlar ateşle, darbeyle vesaire kuyruk sokumu kemiği içerisindeki hücreler DNA hiçbir şekilde değiştiremiyorlar sadakta ya Resulallah sen ne dersen doğru dedin ya Resulallah Sadaka Rasulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söylemiştir. Ve kullu ma caa kabul. O bize neyi getirdiyse, "Kala Rasulullah" diye ne başladıysa biz müminlere düşen ne vardı? Sadece onu kabul etmek, ona teslim olmak vardı. Bu büyük bir mucizedir muhterem kardeşlerim. Acbu Zeneb isimli kemikten insanların diriltileceklerini o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onun içerisindeki bilimsel olarak ne kod, DNA hiçbir şeyin bilinmediği günde bildirmesi sahabe iman ediyordu sadece. Yani bilimsel araştırılma olmadığı halde iman ediyorlardı. Onlar için bu hakikat. Fakat günümüzde insanlar biliyorsunuz bilime, tezlere aşık oldukları için, hayran oldukları için bu noktada bu maddeleri söylemenin de faydası olduğunu düşünerek bunu aktarmış olduk. Devam edelim inşallah. Herkes bulunduğu yerden kabirlerinden yani ruhlarını teslim ettikleri yerden daha doğrusu kalkacaklar dedik. Allah öyle buyurdu. Herkesin ruhu cesedine tekrar geri dönecek. O güne kadar ruhlar biliyorsunuz kabirde sorgu sual meleklerine cevap verdikten sonra tekrar bedenlerinden ayrılmışlardı. Bir şekilde Allah'ın ya azabına veya Allah'ın lütfuna kabirde maruz kalmışlardı veya lütufa uğramışlardı. Fakat burada tekrar diriliş noktasında bütün ruhlar cesetlere geri dönecekler. Herkesin ruhunu Allah Celle Celaluhu kendi cesedine yeniden diriltmiş olduğu cesedine geri döndürecek. Yasin Suresi'ne bakalım. "Venu fi suri feizahum min el-ecdad ila rabbihim yensilun." diyor Rabbimiz değil mi Yasin Suresi'nde? Sura üflenince kabirlerinden kalkacaklar ve Rablerine doğru koşmaya başlayacaklar. Çünkü sadece sevk oraya. Tek yönlü bir gidiş var. Sağa, sola, geriye dilediğin yere gitmek mümkün değil. Sadece Allah'a doğru bir yolculuk var. Diyecekler ki veylena, Eyvah diyecekler. İnanmayanlar, inkarcılar, münafıklar Ya veylena Eyvah, eyvah, biz inkar etmiştik ya. Hani ölünce her şey bitecekti. Nasıl dirildik biz bir daha? Men bahsena min merkadina da Kim kaldırdı bizi bu kabirlerimizden? Hani ölmüştük, bitmiştik, toprak olacaktık. Ölümden sonra tekrar bir hayat olmayacaktı. Ya veylena, eyvah, yandık diyecekler. Ayet-i Kerime Yasin suresi. Cevap geliyor. Bu Allah'ın vaadidir. Allah öyle buyurmamış mıydı? Hz. Adem'den beri Allah son peygambere kadar bu hakikati bildiren sayılarını Allah'ın bileceği binlerce peygamber göndermemiş miydi? Göndermişti. Niye dinlemediniz? Niye inanmadınız? Niye inkar ettiniz? Ben sadece gözümün gördüğüne şu kemikler çürüdükten sonra nasıl tekrar dirilir niye dediniz? وَصَدَقَ mursalun. Size gelen bütün peygamberler Doğruyu söylemişti Siz inkar ettiniz Allah size bu hakikatları bildirdi öğretti Ama siz inkar ettiniz Diyor Allah Celle Celaluhu Yasin Suresinde muhterem kardeşlerim Ebu Rezin El-Ukayli radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah dedim Allah ölüleri nasıl diriltecek Hani biraz evvel dediğimize Bir destek olarak bu hadiste Paylaşmış olalım inşallah Allah ödüleri nasıl diriltecek ya Resulallah buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona sen bulunmuş olduğun yerde yaylada, toprakta, arazide memleketinde, köyünde neyse hiç orada kuruyan otları görmedin mi? toprak, arazi, otlar, çimenler, yeşillikler hiç kuruduğuna şahit olmadın mı? oldun mu ya Resulallah? gördük yağmur gelmeyince kuruyor Çer çöp oluyor dağılıyor gidiyor Peki Allah oraları nasıl yeşertti nasıl canlandırdı Yağmur gelince ya Resulallah Bakın soru cevap şeklinde nasıl öğretiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz de öğrenme lütfu buluyoruz elhamdülillah Allah celle celaluhu oralara yağmur gönderince Oralar tekrar canlandı değil mi Yem yeşil oldu can buldu Evet ya Resulallah işte Allah Ölüleri böyle diriltecek dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem kardeşlerim Allah Celle Celaluhu için yaratmak, yaşatmak, yönetmek, canların ruhların teslim edilmesine hükmetmek, ondan sonra o canlar, o bedenler, o cesetler öldükten yok olduktan sonra tekrar onları diriltmek, ruhları o cesetlerine geri döndürmek Allah için sadece ol emrinden ibarettir. O ol diyecektir, bu olacaktır. İlk defa yaratma noktasında yorulmayan haşa. Bu ona hiçbir şekilde güç gelmeyen, zor olmayan Allah için yeniden yaratmak neden güç olsun ki diyor Allah Celle Celaluhu. Âmenna ya Rabbi. Sen ölüden diriyi çıkaran Allah'sın. Sen diriden ölüyü çıkaran Allah'sın. Ve yuhil arda ba'de mevtiha. İşte biz öldükten bütün insanlık yok olduktan sonra da böyle yaratacaksın ya Rabbi. Ve kezalike tuhracun. Rum suresinde siz yeniden böyle diriltireceksiniz buyurdu Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bunun delilleri var tabi her birine değinemeyiz fakat böyle çok çarpıcı olanları belki aklımızda daha fazla kalacaklarını zannettiğim bazılarını paylaşalım vakti de göz önünde bulundurarak inşallah maallerini verelim ayetlerin ayet numaralarını verelim ilgili kardeşlerimize İsra suresinin 49. ayetinden itibaren Rabbimiz buyuruyor ki dediler ki inkarcılar biz bir yığın kemik olduktan sonra veya o kemikler dahi toz duman haline geldikten sonra biz ondan sonra mı yeniden diriltileceğiz? Alay ettiler. Dalga geçtiler. Yani bu kemik hatta o kemik o kadar çürümüş ki toz duman haline gelmiş ellerine alıyorlardı böyle bazen. ...bastırıyorlardı kemiğe... ...yüzyıllardır belki kemik çürümüş artık orada... ...belki insan, belki hayvan kemiği... ...elinde bastırınca çürüyor... ...rüzgara savuruyordu... ...kahkahayla gülüyordu müşrikler... ...şimdi bunu Allah yeniden diriltecek öyle mi? ...bakın bakın diyordu şu var ya... ...Efendimiz aleyhisselama işaret ederek... ...bunu iddia edecek kadar mecnun olmuş... ...haşa diyorlardı... ...dalga geçiyorlardı... ...alay ediyorlardı... ...şu kemikler, şu çürümüş kemikler tekrar mı diriltilecek... Allah onlara cevap veriyor. Kul de ki onlara ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o yeniden diriltilişi yaratılışı inkar edenlere de ki Kunu hicâreten ev hadîda. İsterseniz o gösterdiğiniz kemik değil taş olun isterseniz demir olun. Ev halkam mimma yekburu fî sudurikum veya aklınıza tekrar diriltilmesi vesaire mümkün olmayan böyle görüken imkansız gibi zannettiğiniz başka bir şey olun ben sizi yeniden dirilteceğim dedi Allah Celle Cebrail'e. Cevap veriyor. Onlar inkar ediyorlar. Allah ayet gönderiyor, onlar inkarlarında devam ediyorlar. İnkar acayip bir şey. İnkar muhterem kardeşlerim, Allah muhafaza buyursun. Ne kadar delil gösterilirse gösterilsin, onu bir şekilde ya aklıyla ya mantığıyla ya gördüğüyle ya bilimsel bir teoriyle açıklamaya çalışmak işte bundan dolayı inkara yönelmek Allah, mu, Allah muhafaza diyorsun ne dehşet bir olay. De ki sizi ilk defa yaratan Allah bırakın kemik ister taş ister demir olun ne olursa yani yaratılması hiç mümkün olmadığını zannettiğiniz bir madde olduğunu zannedin Allah sizi yine de yeniden diriltecek. Ve sizi huzuruna çıkaracak diyor Allah Celle Celaluhu İsra suresinde muhterem kardeşlerim. Ve huvellezî yabda'ul halka thumme Sizi ilk defa yaratan kim diyor Allah Celle Celaluhu? Kendi kendinize mi oldunuz? Siz kendi kendinizden mi yaratıldınız? Şu elleriniz, şu gözleriniz, şu kalbiniz, şu beyniniz, şu kainat, şu yeryüzü, şu gökler, bu mükemmel sistem, bu nizam kendi kendine mi oldu? Hüvellezî ilk olarak yaratan Allah değil mi diyor Allah Celle Celaluhu. sonra ölümde sonra tekrar diriltecek olan Allah'tır. Ve huve ehvenu aleyh. O öldükten sonra diriltmek var ya ehvenu aleyh. Allah için daha kolaydır. Veya Allah için çok kolaydır. En kolaydır. İki şekilde de anlam vermiş müfessirler muhterem kardeşim, kardeşlerim. وَلَهُ الْمَثَدُ الْعَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Zira göklerde ve yerde ne varsa bütün yüce sıfatlar O'nundur. O azizdir. O hikmet sahibidir. Buyurdu Allah Celle Celaluhu. Bu da Rum suresinde 27. ayet-i muhterem kardeşlerim. Tabi o gün kabirlerinden kalktıklarında bütün yaşantıları boyunca İnkar etmiş oldukları o hakikatla karşı karşıya kaldıklarında o inanmayanların o inkarcıların mahkeme-i kübrada hesap meydanında hesap verirken o büyük mahkemedeki hallerini inşallah bir sonraki derslerimizde anlatacağız. Fakat bu noktada o kabirden kalkış esnasında dahi onların o şaşkınlıkları onların o andaki o perişanlıkları onların o andaki o rezillikleri muhterem kardeşlerim. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı çok ayeti kerimeler var. Dona kalacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Gözlerini artık ayıramayacaklar. Sadece onların mahşer yerine sevk edilecek görevli meleklerin işaretleriyle mahşer meydanına gidecekler. Yüzleri simsiyah, halleri perişan bir şekilde, suretleri değişmiş, bazıları bambaşka bir yaratılışla tekrar yaratılmış... Bazıları maymun suretinde Bazıları domuz suretinde Bazıları yüzüstü yerde Sürüklenerek mahşer meydanına gidecekler Diyor ayeti kelimede Ve hadis-i şeriflerde muhterem kardeşlerim Kimin için? İnanmayanlar için Benim makamım var Tekrar diriltilme olsa bile Ben tekrar diriltiyim Adamlarımla birlikte oraya giderim Diye düşünenler için Allah muhafaza buyursun Bu dediklerimiz inkarcılar için Ama orada makam Mevki, rütbe, servet, evlat hiçbir faydası yok. Herkes tek başına yürüyecek. Herkes kabrinden tek başına kalkacak. Ve herkes kabrinden Allah'ın emrettiği o mahşer meydanına, o mahşer yerine tek başına yürüyecek. Allah Celle Celaluhu'na dünyada iman etmiş. Ahirete iman esasını esas kabul etmiş ve iman etmiş müminler ise o anda... İnandıklara hakikatlerle yüzleştikleri için teslim olacaklar sadece. Biz bugünü bekliyorduk diyecekler. Biz buna aynen böyle iman ediyorduk diyecekler. Daha devamı da var tabi ki. Allah'ın yardımı da gelecek. Ama o anda o ilk kabirden kalkış esnasında bir şaşkınlık yok. Bir şok olma durumu yok. Bir yüzlerinin siyah kesilmesi, suretlerinin değişmesi yok. Onlar olanı biteni müşahede edecekler ve Allah onları mahşer meydanına tabii ki daha kolay bir şekilde sevk ettirecek muhterem kardeşlerim. Ve herkes öldüğü hal üzere diriltilecek. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Yub'at kullu abdin ala ma mâ Her kişi öldüğü hal üzere diriltilecek. Peki bu ne demek muhterem kardeşlerim? Hatırlarsanız bu ders serisinin başlarında söylemiştik. Efendimiz ve vesselam'dan Temutun kematayişun. Te nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Ve tuhşaruna kematümutun. Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Hayatınız camide secdede geçtiyse camide ve secdede ruhunuzu vereceksiniz. Camide olmanıza gerek yok secdede olmanıza gerek yok ruhunuzu verirken ama öyle bir hal üzere vereceksiniz Halid bin Velid ömrü Allah yolunda cihatta geçti hep elinde kılıç vardı hiç kılıç düşmedi ama yatağında vefat eyledi kadınlar gibi ölüyorum dedi Hazreti Halid bin Velid kadınları küçümsemek için değil haşa fakat cihat meydanında öleceğini zannediyordu Allah-u Alem hani onu demişken hikmeti neydi hikmeti neydi alimler diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid hakkında radiyallahu anh ne buyurmuştu? Seyfullahil meslul. Allah'ın kınından çekilmiş olan kılıcıdır Halid demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Halid'in sıfatıydı bu. Allah'ın kılıcı olmak yani yeryüzünde o Allah'ın kafirleri cezalandırmak, yok etmek, ortadan kaldırmak için kullandığı o değerli mücahitti Hazreti Khalid. Peki Allah'ın kılıcı cihat meydanlarında kafirler tarafından öldürülebilir mi hiç? Öldürülemez. Çünkü Allah'ın kılıcı. Onun için Allahu alem o da yatağında vefat ediyordu. Hikmet-i ilahi. Öyle demiş alimler. Fakat nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Hakikati her birimiz için geçerli. Gayet tabii ki camiye bağlı olanlar, secdeye bağlı olanlar Rüküyü Müslümanları Salihlerin meclislerini sevenler Öyle vefat edecekler Fakat gönülleri kafirlere Bağlı olanlar Meyhaneye kumarhaneye Allah muhafaza buyursun Allah'ın gazabının Lanetinin yardığı yağdığı, Kadınların erkeklerin affedersiniz, Hayvanlar gibi tepindiği yerlere Bağlı olan bunun adına Eğlence dedikleri yerlere bağlı olanlar da Öyle ölecekler Bu gayet normal bir şey Allah Resulü öyle buyuruyor Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Onun için Allah diyerek ölmek de var. İçindeki kinini küfrünü dile getirerek ölmek de var. Bu bir yaşam biçiminin sonucu. Fakat bu noktada ne dedik? Herkes öldüğü hal üzere haşredilecek. Veda haccında birisi geldi. Arafat meydanında toplandıkları anda Arafat meydanında kalabalık ashab var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi. Çok heyecanlıydı Resulullah'ın yakınlarına kadar ulaşabildiği için. O heyecanı üzere muhterem kardeşlerim, devesi ani bir hareket yaptı. Devenin üstünden düştü. O düşüşle beraber boynu kırıldı ve orada vefat eyledi. Orada vefat eyledi. Niye diyorum bunu? Çünkü o anda o esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurdu Bukhari hadisi bu. Buyurdu ki Efendimiz aleyhisselam Onu suyla sidirle yıkayın İki ihram beziyle onu kefenleyin Ona koku sürmeyin Onu Onun başını örtmeyin Yani üstündeki ihram olduğu gibi kalsın Onu ihramını ona kefen olarak kullanın İhramlı ya Koku da sürmeyin başını da örtmeyin ihramlıyken bu da yasak çünkü kıyamet günü o ihramıyla lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek diriltilecekti dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim nasıl yaşadıysa nasıl vefat ettiyse öyle diriltilecek bir örnek olsun diye şehit şehitler ne dedi onlar hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmadılar kefenlenmediler Öyle onlar defnedildiler. Zira onlar buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o akan kanlarının yaraları, o kan izleri tekrar diriltiklerinde olacak. Oradan şehit oldukları anlaşılacak ama o kan izlerinden mis kokusu dağılacak. O da şehitler için. Müezzinler Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber diyenler. Dillerinde Allahu ekber Allahu ekber diyerek tekrar diriltilecekler. Örnekleri çoğaltmamız mümkün. Fakat birkaç örnekle yetinelim inşallah devam edelim. Yoksa bununla alakalı çok hadisi şerifler var muhterem kardeşlerim. Kim ne durumda nasıl yaşadıysa öyle ölecek. O şekilde diriltilecek Allah tarafından. Bu diriltilme olayı genel itibariyle bu şekilde gerçekleştikten sonra buna baktü ba'del mevd diyoruz. iman esası olarak Amentü diye ezberlediğimiz o bebeklik günlerimizden beri yani öldükten sonra tekrar diriltilmek bu bir iman esasıdır. Bunu inkar Allah muhafaza buyursun kişinin küfrüne işaret eder, deraret eder. Vel ba'su ba'del mautu değil mi? Ölümden sonra tekrar dirilmek Allah'ın huzuruna çıkmak haktır, hakikattır bu iman esasıdır. Buraya kadar. Ama ondan sonra tekrar diriltildikten sonra bir yolculuk başlayacak. Tek yönlü Yana sağa sola arkaya gitmek mümkün değil. Tek yönlü bir cadde. Caddenin sonunda mahşer meydanı var. Büyüklüğü Allah'u alem. Nasıl büyüklük siz düşünün. Hazreti Adem ilk insan ondan sonra kıyamete kadar ne kadar insan cin yaratıldıysa yaşadıysa ama yaratıldıysa yani doğdu öldü. Doğumunda öldü. Onlar da her birisi. Hatta hayvanlar dahi öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir hesap için. Boynuzsuz hayvan, boyunuzlu hayvandan boyunuzuyla ona vurduğunun hesabını almak için dedi. Hesap. Oraya geleceğiz inşallah. Anladınız değil mi? Siz bunun devamını düşünün. Hayvan mükellef değil, dört ayaklı. Allah kulluk için yaratmamış, cennet gibi bir mükafat hakkı yok, mümkün değil. Fakat onun dahi boynuzlu bir hayvan boyunuzuyla vurduysa hakkını soracak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerisini siz düşünün. Zerre miktarı hayır ve şerrin hesabını siz düşünün. O anda kafirler hayvanların arasındaki o hak, hukuk sorulduktan sonra Allah onlara emredecek ve onlar toprak olacaklar. Onlar toprak olunca kafirler inkar edenler, inkarcılar Ya leyteni kuntu turaba diyecekler. Amme suresi, suresinin sonu. Ah ya Rabbi keşke ben de şu hayvan gibi olsaydım. Beni de şu anda toprak yapsaydın diyecekler. Yok. Öyle değil. Allah onları bir başka gaye için yaratmıştı ama seni Allah eşrefi mahlukat olarak yarattı. Seni yaratılmışların en şereflisiydin ama Gel gör ki yaşantınla en esfeli oldun. Aşağılığın aşağısı oldun. Yaratanını inkar ettin, yaşatanını inkar ettin. Yöneten Allah'ın yönetimini kabul etmedin. Sen toprak olmayacaksın. Seni bekleyen cehennem var denilecek onlara muhterem kardeşlerim. Mahşer yerine sevük başlayacak. Yaratıldıktan sonra yeniden diriltildikten sonra insanlar mahşer meydanına yönelecekler. Ayeti kerime bu hakikati bildiriyor. Taha suresinde yani iki ayet öncesinden alacağım tekrar bütün manzarayı göz önüne serebilmek için inşallah 105'ten alalım. Ways elunika anjibel hani sana dağları soruyorlar diyor Allah cüllacılar. Celle. Şu koca dağlar, o muhteşem eserler. Fakul yansifo ha Rabbi nesfa benim Rabbim onları ufalayacak savuracak onlar toz duman olacak kıyamet onu işledik. Fayederu haqaan safsafa o dağların olduğu yerler dümdüz bomboş olacak arazi lâ terâ ve hiçbir iniş hiçbir yokuş artık orada olmayacak yeryüzü bu halde şu anda yani o kıyamet yeniden diriltildiği esnada insanlar yeryüzü bu halde hiçbir iniş hiçbir çıkış yok neden? kimsenin hiçbir yerde saklanması mümkün değil herkes herkesi görüyor bütün insanlar mahşer meydanına yürüyor. idin يَتَّبِعُونَ eddai <الدَّاعِي> İşte o gün. Kabirden kalkacaksınız diyor Allah. يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesine o davete icabet edeceksiniz, uyacaksınız. La عِوَجَلَهُ Yan çizmek yok kimseye. Kimse yok. Hiç kimse sağa sola sapabilmesi, yan çizmesi, kurtulması mümkün değil. Öyle bir dehşet düşünebiliyor musunuz? Kaç milyar insan Allahu alem. Kaç milyar insan? Kimsenin yan çizmesi mümkün değil ama şimdi ayetin devamına bakın. Ve khaşaatil esvatul rahman. Milyarlarca insan Allahu alem sayısını Allah bilir. Fısıltı dahi işitilmesi mümkün olmayacak. Ve khaşaatil esvat. Sesler kesilmiş, nefesler dahi duyulmuyor siz 3 kişi bir araya geldiğinde o gürültüyü düşünün milyarlarca insandan ses yok çünkü gidiş zor bir yer mahşer meydanı ve la illa hemse fısıltıdan başka vallahi hiçbir ses olmayacak diyor Allah Celle Celaluhu Taha suresi 108. ayet muhterem kardeşlerim öyle bir korku var ki insanlarda ayak sesi fısıltı dahi işitilmiyor dehşet bir manzara Herkes sadece Müslümanlar teslimiyetle, inkarcılar, suçlular, münafıklar şaşkınlık içerisinde o beklemedikleri manzarayla kalmış, karşı karşıya kalmış olmanın hakikatinin getirdiği beraberle hakikatla oraya doğru yürüyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. asir. <gülüyor> Bu çetin bir gündür diyecekler. Ve yekulul asir. O kadar çok ayet var ki muhterem kardeşlerim. Her birini okumamız, buraya taşımamız mümkün değil. Kafirlerin o anda halini anlatan, durumunu bildiren, inkar edenlerin akıbetini bize dile getiren ayet-i kerimede ders alın diye. Çünkü kitap, Kur'an bütün insanlığa kıyamete kadar bir daha başka kitap yok. Okuyun, dinleyin, ibret alın. Siz gayesiz yaratılmadınız, yeniden diriltileceksiniz. Neler olacak bu hakikatları bu kitaptan öğrenin diye Allah o kadar hakikat göndermiş ve... Bu hakikatlar o kadar tesirli olmuş ki Mekke müşriklerinde yani ilk muhataplarında. O kurumuş kemikleri ellerinde ufalayıp yeniden diriltilmeyi inkar eden insanlar artık ahirete aşık olan Allah'a kavuşmayı aşık olan insanlar haline gelmişler. Yeter ki Kur'an'a aç gönlünü. Yeter ki Allah'ın bildirdiği hakikatlere aç kalbini. Onlar bugünün insanını da vallahi hidayet etmek için yeterlidir. Bundan başka hakikat yok ama insanlar okumuyorlar veya insanların okumaması için önlerine her türlü engel konulmuş Kur'an'ın insanlara ulaşmaması için her türlü çalışma yapılmış engelleri aşamıyorlar işte bizim görevimiz o gün Allah'ın himayesinde olmak istiyorsak o gün Allah'ın kitabının şefaatçi olmasını istiyorsak bizim görevimiz şu yaşantımızda o Kur'an'ın insanlara taşınması için hizmetçi olmak hadimul Kur'an olmak en büyük şeref ya Rabbi. Kur'an'a hizmetçi olmak. Şu Kur'an'ı insanlarla bütünleştirmek, birleştirmek, onlara hakikatleri taşıyabilmek. Öyle yaparsak öyle öleceğiz. Ve öyle diriltileceğiz Allah'ın izniyle. Bu büyük bir şeref. Bundan daha büyük şeref yok muhterem kardeşlerim. وَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ Bu da sur için Kur'an'dan Müddessir suresinde kullanılan başka bir kelime. Sura üfürüldüğü vakit فَذَٰلِكَ <gülüyor> يَوْمٌ Yevme izen asir alel kafirine gayru Çok zor bir gündür o ama genel olarak zor olmasıyla beraber alel kafirine gayru kafirler için daha da acayip zor bir gündür. Çok zor fakat kafirler için daha zor bir gündür. Muhterem kardeşlerim dirilişten sonra o gidilen yere ne dedik? Mahşer meydanı. Tekrar söyleyelim akıllarımızda iyi kalsın diriltilen herkesin o hesaba çekilmek mahkeme kurulacağı yer mahşer meydanı işte haşir dediğimiz olay da bütün canlıların herkesin diriltilip oraya doğru yönlendirilmesi sevk edilmesi o mahşer yeri de o mahşer buna arasat meydanına denilir mevkif de denilir türlü türlü değişik isimleri vardır peki bu nasıl gerçekleşecek ayetleri bildirdikten sonra şimdi bir de hadis-i şerife bakalım Bukhari ve Müslim hadisini okuyalım. Aişe annemiz radıyallahu anhadan diyor ki Semirtu duydum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim duydum Yuhşerun nasu yevmel kıyameti İnsanlar o gün o kıyamet gününde tekrar diriltildikten sonra haşrolunacaklar mahşer meydanına sevk edilecekler tamam nasıl peki bilemeyeceğimiz Hiçbir yerden öğrenemeyeceğimiz bir hakikati öğretiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hufaten. Yalın ayak. Ayaklarında hiçbir şey yok. Hufaten. Ne ayakkabı var ne terlik var hiçbir şey yok. Milyarlarca insanın orada yürüdüğünü bir düşünün. Ayağıma o basmasın, şu basmasın. Kalabalık alanlardaki hassasiyetimiz aklınıza gelsin. Yok, yok. Orada o kimsenin aklına gelmeyecek. Daha dam var hadisin uraten çıplak ilk olarak nasıl yaratıldılarsa o şekilde Gurlen sünnetsiz bir şekilde yalınayak çıplak ve sünnetsiz oldukları halde o haşir o sevk ediliş başlayacak. Kultu dedim ki ya Resulallah Hazreti Ayşe annemiz diyor. Ya Resulallah Er-ricalu van Bütün erkekler, bütün kadınlar hepsi bir arada mı ya Resulullah? Çıplak dedi. Yalın ayak dedi. Hepsi bir arada mı? Yanduru ila ba'd. Birbirlerini görecekler mi ya Resulullah? Hz. Ayşe'nin kaygısına bakar mısın? İffet abidesinin o mahşer meydanında düşündüğüne bak Haya abidesinin İnsanlar çıplak olacak öyle mi Ya Resulallah Peki ya birbirlerini erkekler kadınlar Görecekler Öyle mi nasıl olacak ya Resulallah diye sordu Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi Kale ya Aişe El emru ehemmu Min en yendure ba'duhum İla ba'd Öyle olacak ey Aişe ama Herkesin öyle ağır derdi olacak ki Vallahi kimse kimseye bakamayacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakamayacak. Muhterem kardeşlerim şurada bir yangın olsa oturduğum yerde şurası yansa ve orada bir sahne olsa bir manzara olsa kişiyi celbeden veya dünyada hoşuna gidebilecek herhangi bir manzara olsa bir nimet veya diğer cins başka bir şey fark etmez. Ben burada ateş çıksa bakabilir miyim ona? Siz bakabilir misiniz? Şurası yansa şu anda. Herkes canını kurtarmak için kapıya bakar. Bir yol arar. Cama bakar. Atlamayı düşünür. Yanmamak için, ölmemek için öteki cinsi, öteki güzellikleri kimse göremez. Kimse bakmaz vallahi. Onu diyor Efendimiz Aleyhisselam. El emru ehemmü min en yandura ba'duhu mila ba'dı. Evet öyle ama ey Ayşe, Vallahi kimse kimseye bakamayacak. Herkesin belini büken onu perişan edecek derdi var mahşer meydanına gidiyor orada cehennem var kaynıyor orada cenneti görüyor melekler var görevliler var belki günahlar var istediği günahlar aklına gelecek kim bilir nasıl tekrar yaratıldı bunları gördüğünde kimse kimseyi hatırlayamayacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim güneş o kadar çok yaklaştırılacak ki Tabii o bildiğimiz bu güneş değil. O başka bir güneş. Öyle demişti ya ayeti kerimede. Yer başka bir yer, gök başka bir yer. Güneş fakat o güneş yaklaştırılacak kıyametin güneşi. Şimdi bunları şu gördüğümüz dünya gözüyle müşahede canlandırma şeyine kalkışmayalım. Bu olmaz. Bunlar gayıptan kıyametle alakalı şeyler. Bizim bunları şu gördüklerimizle canlandırabilmemiz mümkün değil muhterem kardeşlerim. Ama sadece anlayalım diye hadis ve ayetler bize anlatıyor bunları. Güneş o kadar yaklaştırılacak ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar terlemeye başlayacaklar. Terlemeye. Şimdi mahşer meydanına gidiyorlar gittiler mahşer meydanına geldiler. O mahşer meydanında hesap başlayacak biraz sonra. Ama ne zaman allahu alem bir mahkeme başlayacak. Şimdi biri suçlu olsa. Ya bırak büyük suçu, trafikte bir suç işlemiş olsa, onun mahkemeye çağırsalar, o fotoğrafla onu yüzleştirmek istese hakim, şöyle heyecanlı, o sabah uykuyu, gece mide bulanıyor, heyecanlı var. Hele daha büyük suç işlediyse, birini öldürdüyse, belki ömür boyu hapse gidecekse, yandı. Siz onun o mahkeme salonundaki halini düşünebiliyorsunuz değil mi? Ama hepsi geçici. Belki 5 belki 10 sene yatacak Küçümseme için değil. Burada ebedi bir hayattan bahsediyor Allah. Ebedi hayat artık akibeti belli olacak. Çekeceği ceza mükafat belli olacak. O mahşer meydanında terlemeye başlayacak insanlar. Kiminin teri topuklarına kadar olacak. Büterem kardeşlerim size Ahmed İbni Hammer'in müsnedinde geçen Bukhari'de müsninde geçen hadisleri okuyorum. Topuklara kadar terlemek ne demek Allah için? şu durduğun yerde topuklarına kadar vücudundan ter akması nasıl bir korku var? Düşünebiliyor musunuz? Kimi topuklarına kadar, kiminin teri baldırına kadar, kiminin teri işaret etti Resulullah eliyle ağzına kadar, kiminin teri kulaklarına kadar olacak dedi. Anlıyor musunuz ne dediğini Resulullah'ın? Öyle bir korku saracak ki kendi terinde boğulmaya başlayacak. o anda Kişilerin bu halde oldukları o anda Bahtiyarlar var. İki grup o anda insanlar. Birileri bu halde. Fakat bir grup daha var ki o grubun alt grubu var. Yedi sınıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Muttafakun aleyhi olan bir hadiste. Yani bütün kaynaklarımızda geçiyor. Ebu Hureyli rivayet ediyor. Sebatun o belki kulaklarına kadar insanların korkudan terleyeceği o günde sebatun yedi grup var. Yedi grup. Yedi sınıf. Yudilluhumullahu fi zillihi yevme lâ zilluh. Kendi arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetten insanların o şekilde terleyeceği o günde Allah yedi sınıfı gölgelendirecek. Allah Allah. Başka çare yok. Kimsenin şemsiyesi yok. Kimsenin parası sökmüyor. Makamı sökmüyor. Ama şu yedi gruptan olmak vallahi azim orada çare. Öğrenin, dinleyin. Şunu baştan söyleyeyim. Sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri okuduğunda hep diyorlardı ki Allahum cealna minhum ya Rabbi. Ya Rabbi bizi onlardan eyle ya Rabbi diyorlardı. Öyle dinleyin hadisi. Onlardan olmak için. Çünkü onlardan olabilmek buraya bağlı bu hayatımıza bağlı o 7 sınıftan olabilmek için bu hayatta o sınıflara girmemiz lazım yeniden diriltirdikten sonra o sınıflar zaten taksim edilmiş olacak mümkün değil burada olacak burada o sınıflara gireceğiz inşallah bir imamun adilun adil olan bir yönetici adil olan bir devlet başkanı burada kastedilen gerçekten yönetici devlet başkanı fakat her birimizin kendi hükmümüzde olan kişilere karşı sorumluluğumuzu düşünürsek her birimiz yöneticiyiz muhterem kardeşlerim. Öyle diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani biri, biri para babasıdır, parasının yöneticisidir. Birinin 10 tane çocuğu vardır, çocuklarının yöneticisidir. Birinin hanım vardır, hanımının yöneticisidir. Yani onun üzerinde söz sahibidir. İmamun adilun özelde yönetimde olan insanları kastetmekle beraber Genelde kim neyin söz sahibi ise orada adil davrandı mı davranmadı mı onun var. Eğer adil olduysa onlar Allah'ın arşının gölgesinde olacak bugün Allah'ın izniyle. Adalet. Şu yer, şu gökler adalet dayakta kalıyor muhterem kardeşlerim. Adalet nedir? Eşyayı yerli yerince kullanmaktır. Ne demek bu gençler? Adalet şu demek. Aklınızda kalacak bir şekilde tarif edeyim. Adalet demek. Allah neyi ne için yarattıysa onu onun için kullanmaktır. Tamam. Bu kolay bir tarif. Allah neyi ne için yarattıysa onu o şey için kullanmaktır. Yönetim verdiyse Allah insanlara zulmet diye vermedi. Allah'ın şeriatıyla hükmet diye yönetim verdi. Mesela devlet başkanı burada bu. Göz verdiyse Allah gözünle harama bak diye vermedi. Onu helala bak diye verdi. El verdiyse Allah edinle harama dokun diye vermedi. Neyi ne için yaratıldıysa onun için kullanmak adalet. İkinci sınıf sizden bahsedecek. Hepiniz gençsiniz. B büyük çoğunluğunuz benden daha genç. Hadiste bak ne diyor ikinci sınıf. Orada olmak ister misiniz? Allah'ın izniyle o zaman dinleyin. Ve Genç demek Arapça. Neşe'e fi ibadetillah. Genç dini Allah'a ibadette geçirmiş bir genç. Bitti. 30 40 oldunuz mu artık buraya geri dönmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Haya, hayatını dedemedi de bak. O hesap noktasında gelecek. Gençliğini Allah'a ibadetle geçirmiş olan genç vallahi ulazim o gün o dehşet günde bazıları ağızlarına kadar terlerine gark oldukları anda Allah'ın arşının gölgesinde olacak emniyette olmak ister misiniz İşte bu gençliğinizi Allah yolunda geçireceksiniz 3 ve kalbuhu muallakum bil mesacidi kalpleri Allah'ın mescitlerine bağlı olanlar cami dostları yani cami bu mescidin ismi yok bak mesacit hangi cami olursa olsun Allah'ın evlerinin dostları Nerede cami görürse bir şey aklına geliyor girip namaz kılmak. Nerede cami görürse namaz vaktini ona göre ayarlıyor işini, gücünü camilerin olduğu yere göre. Şimdi cep telefonlarınızda var değil mi? Uygulamalar, programlarmış cami bulucular. Moskfinde diyor. Moscheifinde veya Almancası. Yapan insanlar da güzel insan Allah Allah razı olsun. Kim onların programladığı o şeye bakıp bir camiye giderse vallahi sevap kazanıyorlar. Hadis. Güzel bir çığır açmak. Kalplerin camilere bağlı olması. Namaz vakitlerinde camilerde olmak. Camileri maddi manevi imar etmek, ihya etmek. Üçüncü grup. Dört. Veraculâni. iki kişi. Tehabbâfillâh. Kendilerini, birbirlerini, kendilerini, birbirlerini sadece Allah için seviyorlar. Öyle ki. içteme aleyhi ve teferrâkâ aleyhi. Sadece bu gaye için bir araya geliyorlar. Sadece bu gayeden sonra ayrılıyorlar. İş için değil yani. Araba alıp satmak için değil. Ticaret, kız alıp vermek, aklınıza ne geliyorsa her şey bunlar değil. Sadece Allah rızası için. Allah rızası için bir araya gelip Allah rızası için ayrılan insanlar. Onlar da dördüncü grup o gün hiçbir gölgenin olmadığı o anda Allah'ın arşının gölgesinde emniyette olacaklar Allah'ın izniyle. 5. Varaculun başka bir yiğit. Daathum ra'atun zaatu mansibin ve cemalin feqale inni akhafullah. Bir kadın onu zinaya davet etti. Ama nasıl bir kadın? Güzel bir kadın. Makam sahibi bir kadın. Belki zengin bir kadın onu zinaya davet etti. Onu kendine davet etti gayr meşru bir ilişkiye çağırdı Allah'ın ve Resulünün yasakladığı bir hale çağırdı Fekale, inni ehafullah o anda ona verdiği bir cevap oldu ve dedi ki inni ehafullah Allah'tan korkarım yoğun ben bu işte dedi Allah'ın arşının gölgesinde olacak gençler o işi yapan sadece erkekler için değil hadis kadınlar için de veya bir hanımefendiyi başka bir erkek böyle bir ilişkiye davet ettiği. O da fekalet o anda dedi ki inni ehafullah Allah'tan korkarım. Beni Rabbim böyle bir şey için yaratmadı. Ben kabirden kalktığımda zina edenlerin mahşer meydanına nasıl gideceğini işittim Resulullah'tan. Vaktimiz yeterse geleceğim oraya. Fakat ben o gün emniyette olmak istiyorum. İnni ehafullah. Ya benim de hiç başıma zaten böyle bir şey gelmedi ki o sınıftan olayım diye aklınıza gelmesin. Bence şu belki en küçük Harun kardeşimiz de burada olmak üzere yaş olarak yaş olarak ellerinizdeki cep telefonları her gün sizi belki yüzlerce defa bu duruma davet ediyor vallahi. Ellerinizdeki cep telefonları sizi bu noktada davet ediyor. Fakale inni ehafullah. Kimse yok. Sadece karanlık bir oda, siz ve telefon. O noktada o telefondaki o sizi davet eden o zinaya, o göz zinasına, Allah'ın razı olmadığı sahneleri size göstermek isteyen neyse o telefonunuzda, o internette, o televizyonda o anda inni ehafullah. Yok. Ben bu işte yokum. Ben Allah'ın arşının gölgesinde olmak istiyorum diyebilmek. Burada kazanacağız bunu. Elimizdeki cep telefonumuzda kazanacağız. Gençler okuldaki, üniversitedeki, üniversitenin koridorlarında, okuldaki o sınıfta kazanacaksınız. Orada öyle giyinip gelecekler siz onlara bakmayacaksınız ama inni ehafullah 6. sınıf. Warajulun tasaddaka bisadaqatin fehfaha. Yine öyle bir kişi ki erkek veya kadın fark etmez bir sadaka verdi fakat fehfaha. <gülüyor> yani Allah yolunda para verdi, altın verdi. Ama onu gizledi. Nasıl gizledi ya Resulullah? Hatta <gülüyor> la ta'leme şimaluhu ma tunfiqu yemiinuhu. O kadar gizli verdi ki o sadakayı, o parayı, o altını sağ elinin verdiğini sol eli bilemedi. Veya sol elinin verdiğini sağ eli. O kadar gizli verdi yani. Kimsenin görmemesi için titizlikle dikkat etti. Niye? İşin içine riya karışmasın diye. Muhterem kardeşlerim çok hassas bir konu. Bir şey yaparken birisi gördüyse ve aklımızdan o anda geçtiyse o da beni gördü, iyi oldu veya... Bir duygu geldiyse bitti o amel. Yok karşılığı. Onun karşılığı yok. Ama o kadar titizlikle verdi ki riya karışmasın diye, ihlası bozulmasın diye sağ eli sol elinden haberi olmadığı o da Allah'ın arşının gölgesinde olacak 6. sınıf ve son sınıf varaculun zekerrallah zekerrallah haliyan tek başına kaldığında Yalnız başına olduğunda Allah'ı hatırladı. Şu derste duyduğu şu sahneler aklına geldi. fefadet aynahu Ve gözünden yaşlar boşaltı. İşte ağlama makamı. Ağlama yeri orası. Allah'ı hatırladığında cenneti, mahşeri, kabirlerden kalkmayı insanların o dehşetli hallerini aklına getirdiğinde o anda Allah'ı hatırladı ve gözlerinden Allah korusundan dolayı yaş boşaldı diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim bunu da bildiriyor bu hakikati bu hadis şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra oradan yine insanların hallerinden bahsediyor üç sınıf insandan bahsediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da Bukhari hadisi yuhşerun nasu yevme'l kıyameti 3 üç gruba ayrılacak insanlar sınıfen muşaten bazıları yaya olarak gelecek yani kabirden kalkınca mahşer meydanına yaya olarak gelecek. Milyarların arasında düşünün bunun zahmetini. Ve sınfen rükbenen. Bazıları var binitli olarak gelecekler. Allah onlara bir binit verecek. Şeklini, ismini bilmediğimiz bir binit. Oranın mercedesi olacak o. Oranın en kaliteli biniti olacak ama o. Herkes milyarların arasında yürümeye çalışırken Allah onun altına binit verecek o rahat gelecek Çünkü kalktığı yerden mahşer meydanına olan mesafeyi bilmiyoruz ki Allahu alem ne kadar mesafe ne kadar yürüyecek kaç yıl yürüyecek bilmiyoruz bunu bildirmiyor bize hadisler. ama Allahu alem uzun yıllar sürebilir bir sınıf daha var Allah muhafaza buyursun. o sınıfen ala vucuhim bir sınıfta yüz üstü gelecekler Allah Allah yüz üstü Sahabe sordu ya Resulullah. Yayaları anladık. Binicileri anladık. İnsan yüz üstü nasıl yürür ya Resulullah? Dedi ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye sordunuz ashabım dedi. Kişi ayakları üstünde yürütmeye kadir olan Allah yüz üstü yürütmeye kadir değil mi dedi? Kadir ya Resulullah. Sadece öğrenmek istedik. Kişi görmediğinin yabancısıdır muhterem kardeşlerim. Bu sahneleri dünya gözüyle müşahede etmeye çalışmayalım. Şimdi hiç hayatımızda yılan görmemiş olsak. Bizi deseler ki yılan diye bir hayvan var mahlukat var. Karnı üstünde senden daha hızlı da gidebiliyor. Dalga mı geçiyorsun be derler. Gitmek sadece ayak olacak ki yürüyesin. Ayak olmadı mı nasıl yürüyesin? İki ayak varsa daha hızlı yürürsün. Dört ayaklıysa daha az da yürürsün ama karn üstünde inanmazsın. İnanmayız. Kimse inanmaz ama yılanı gördün mü anlarsın nasıl gittiğini ayakları üstünde kullarını yürüten Allah yüzüstü yürütemez mi ashabım amenna yürütür işte üç sınıf yaya yürümek var o gün binitli gitmek var ya da Allah muhafaza buyursun yüzüstü sürüklenerek mahşer meydanına milyarlarca insanın arasında yürümek var gitmek var sevk edilmek var Allah muhafaza buyursun Herkes fert fert gidecek fakat gruplar da oluşacak giderken. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ bi بِإِمَامِهِمْ Artık o mahşer meydanına giderken yollar buluşacak. Ben burada vefat ettim. Fakat benim diğerim en çok sevdiğim Hazreti Ubekir Medine'de metfun. Ama yollarımız buluşacak inşallah. Sen burada vefat ettin ama Hazreti Ömer başka bir yerde metfun. Hazreti Yusuf başka bir yerde. Hazreti Şuayb bambaşka. Hazreti İbrahim bambaşka bir yerde yolları buluşturacak Allah Celle Celle Luhu. Beraber yürüyeceğiz inşallah. Ayet-i kerimede birçok ayet-i kerimede bu bildiriliyor. Müminler için öyle. Kafirler için de öyle. Münafıklar için de öyle. Bak bir tanesini özet olarak verelim. Bakara suresinden. O zaman diyor Allah Celle, Celle Luhu kendilerine uyulup arkalarından gidilen o emirler, o tağutlar şu dünya benimdir, ben dilediğim gibi yaparım, asarım, yönetirim diyen o kafirler, o yöneticiler bak ayette öyle geçiyor. Emirler, tahutlar, yöneticiler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar. Ve onların arasındaki bağlar kopacak. Yani burada birisi diyelim ki firavunun peşinden gitmiş veya bugünün firavunlarının peşinden gitmiş, onu seçmiş, onu istemiş, onun yönetimine razı olmuş... O en iyisi demiş. Şimdi bugün mesela bize garip gelebilir ama milyonlarca insan Trump'ı seviyor değil mi? Örnek olsun diye. İyi adam mı kötü adam mı, adam mı belirgendirmez. Esabını Allah'a verecek kendisi. Ama ne olduğu belli. Milyarlarca mily şey, Milyonlarca insan mesela Netanyahu denilen adamı seviyor değil mi? Milyonlarca insan Hitler'i seviyor. Hala seviyorlar. İşte kim kimi sevdiyse o onunla beraber orada yollar birleşecek. Onun peşinden gidecek. O sevilenler diyor Allah Celle Celle yöneten ve peşlerinden insanların o gün gelip bulacak. Hayat iyi ki seni buldum. İyi ki seni buldum. Ben dünyada seni seçmiştim ya. Ben hep senin peşinden gitmiştim. Sen en iyi adamdın benim için. En iyi yönetendin. Uçakları kaldırıyordun, istediğin yeri fethediyordun, istediğin ülkeyi bombalıyordun, asıyordun, eziyordun, para senindi, asker senindi, ordu senindi. Ben de senin askerlerinden bir askerim. İyi ki buldum seni ya. Çok zor şartlar burası. Beraber yürüyelim diyecek. Allah buyuruyor ki, o peşlerinden giden, o tağutlar, o firanlar onlardan kaçacak diyor Allah Celle Celle. Uzaklaşacak var. Ayet devam ediyor. Bakara 165 166, 167. Bakarsınız çok ayet var Kur'an'da. O peşlerinden gidenler de diyecekler ki o anda baktı ki kaçıyor adam. Dünyada bunun peşinden gitmiş. Onun için yaşamış. Onun için savaşmış, ölmüş belki. Diyecekler ki Ya Rabbi ne olur beni bir daha geri gönder dünyaya. Pişmanlık o anda. Ne olur beni bir daha dünyaya geri gönder. Ne olur onların şu anda benden kaçtığı gibi ben de dünyada ondan kaçayım. Şu hatamı düzelteyim diyecekler. Allah buyuruyor ki yok artık tarifsiz bir pişmanlık yaşayacaksınız ikinizin de varacağı yer cehennemdir. Bitti. Burada muhterem kardeşlerim o Allah'ın arşının gölgesinde o makamı kazanma yeri de burası kafirlerle orada birleşip cehenneme sevk edilen yolda gitmek de onun yeri de burası. Hepsi burada. Son olarak şununla tamamlayalım inşallah inşallah ne kadar o anda insanlar bekleyecekler? İnsanlar mahşer meydanına sevk edildikten sonra amellerine göre bekleyecekler veya onlara o zaman öyle hafif ve kolay gelecek. Hani kabre girdiğinde ne demiştik? Cenneti seyrettiği için, cennet nimeti ona gösterildiği ve hissettiği için binlerce sene kabirde yatsa bile çok az gelecek demiştik değil mi vakit olarak? Aynı öyle bir şey. Mahşer meydanına geldikten sonra, şimdi oradayız hesap mahkeme başlamadan önce çok uzun bir zaman geçecek zamanını bilmiyoruz Allah'u Alem ne kadar fakat o zaman uzun olacak bakın şuradan anlıyoruz kafirlerin hali perişan bir hal işte tarif ettiğimiz şekilde o bekleyiş öyle zor öyle ağır olacak ki müminler dahi Allah'ın arşının gölgesinde belki değiller belki o yedi sınıfa giremediler ama mümin ama kelime-i çaadeti söylemiş. Ama günahkar ama mümin. O anda kalkacaklar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerine yardım edecek birisini arayacaklar. O anda. Gidip kapı kapı koşacaklar. Hani uzun hadis var ya şefaat hadisi. Aktarmayacağım vaktim doldu. Siyer derslerimizin sonuncusuydu 67.siydi. Güzel de bir başlık vermiştik sonra. Ey müsteşrikler başaramayacaksınız diye inşallah. Oradan dinleyin inşallah tekrar. Ama özet olarak müminler, müslümanlar o anda o bekleme o kadar ağır, o kadar zor, o kadar uzun gelecek ki <gülüyor> Hz. Adem'e, Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya koşacaklar. Ne olur bizim için şu meydanda yardımcı olun diye şefaat isteyecekler. Fakat hadiste ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? o gün Allah'ın gazabı öyle bir gazap ki öyle bir şiddetli Allah'ın gazabı var ki o gün o ismini saydığım kim Hazreti Adem Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhisselam, Ulu'l-Azim peygamberler bizim size bugün faydamız yok diyecekler biz size bugün yardımcı olamayız her birinin gösterdiği son nokta ne olacaktı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gidin ona son kapı orası Peygamberi Ekber. Peygamberlerin en büyüğü, en faziletlisi. Alemlere rahmet olarak Allah'ın gönderdiği. Ne olur hesap başlasın diye yalvaracaklar. Bu şefaat arayışı bu. Bu ilk şefaat arayışı bu. O bekleyiş öyle bir bekleyiş olması lazım ki Allahu alem onun dehşeti müminler için bir öyle dehşet ki yalvarıyorlar. Ne olacaksa olsun artık hesap başlasın. Düşünebiliyor musunuz? Beklemek çok zor bir şey muhterem kardeşlerim. Biz beklemeyi hiç sevmeyiz. Bir yemek kuyruğu bile olsa 5 dakika sürmese dahi öne geçmeyi isteriz. Veya başka bir kuyruk. Beklemekten insan hoşlanmaz. Burada 3-5 dakikadan bahsetmiyoruz. Biraz sonra cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek? Onun belli olacağı bir bekleyiş. Zamanını müddetin Allah'ın bildiği bekleyiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün o peygamberler. Onların isteklerini geri çevirecek ama onun yanına geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki onlara Allah izin verirse sizin için şefaatçi olacağım diyecek Allah'ın arşının gölgesine Allah'ın arşının altına gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada secdeye kapanacağım diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın arşının altında secdeye kapanacağım o güne kadar hiç bilmediğim methusenaları Allah kalbime ilham edecek onlarla Allah'a methusenada bulunacağım secdede Allah'a yalvaracağım sonra Allah bana buyuracak ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaldır başını İste benden ne istersen Şefaat et Şefaatın yerine getirilecek diyecek Bukhari hadisi muhterem kardeşlerim Diğer kaynaklarda da geçiyor İste benden istediğini sana verilecek Şefaat iste şefaatın yerine getirilecek Ne diyordu o anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sadece iki kelime diyecek Ya Rabbi ummeti Ya Rabbi Ümmeti ya Rabbi ümmeti. Ya Rabbi ben ümmetimi istiyorum. Benden sonra gelmiş kıyamete kadar yaşamış müminler bana iman etmiş kim varsa ben onların kurtuluşu için buradayım. Kendim için değil. Allah ona cevap verecek. Ey Muhammed. İsteyene cevap verilmiştir. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kullarımı al, onları cennete diyecek O an Bundan daha büyük bir müjde olamaz muhterem kardeşlerim. Hatta bunun Bukhari'de 7510 sayılı hadis numarasını da vereyim isteyen kardeşlerimiz için. Orada Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cevap sorusuna isteğine Ve izzeti ve celali ve kibiriyai ve azameti İzzetim üzere, celalim üzere, yüceliğim üzere, azametim üzere yemin ederim ki diyecek Allah Celle Celaluhu. لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ اِلَّ اللّٰهِ Kim la ilahe illallah dediyse Muhammedun Resulullah dediyse muvahhid olduysa tağutları inkar ettiyse la ilahe bak içinde onları cehennemden çıkar girmeyecek onlar onlar orada kurtulacak diyor muhterem kardeşlerim Allah'ın izniyle Rabbim bizleri bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat arayışı içerisinde orada o grubun içerisinde olanlardan eylesin. Onu hak edecek bir hayatı yaşatsın Rabbim bizlere. O yedi sınıf arşın gölgesinde bulunacak gölgelenecek insanlardan olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim kimin peşinden gideceğimizi bize doğru yolu göstersin. Zalimlerin, tağutların, kafirlerin münafıkların peşinden gidenlerden eylemesin. Kimin peşinden gittiğimizi, kimi sevdiğimizi iyi seçmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Allah muhafaza buyursun. Vaktim doldu. Fakat şurada bir hadis-i şerif ayırmışım. Anmadan geçmeyelim. Özet olarak başlıklarını vereceğim. Muaz bin Cebedir radiyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani o haşır sabahı insanların hallerinden sorunca orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlardan bahsediyor. Onların demiştim ya değişik suretlerde, değişik şekillerde kalkacaklarını. Sakınma açısından muhterem kardeşlerim. Belki biraz zayıf hadis yani senet açısından. Fakat nasihat olarak bunlarla da nasihat edilir demiştir ulema. Komşularına eziyet edenler, namaza aldırış etmeyenler. Bakın Müslümanlardan bahsediyor. Komşusu var eziyet etmiş. Komşu hakkını yemiş. Namaza aldırış etmemiş. Müezzin Allahu Ekber demiş. Yani veya cebindeki saati öyle çalmış. Allahu Ekber ezan vakti gelmiş. Fakat aldırış etmemiş. Zekatını vermemiş. Ben müminim demiş ama zekat vermemiş. Zekat bilmiyor. Nice kardeşlerimiz var zekatı bilmiyorlar. Hiç ömür boyu zekat vermemiş Müslümanlar var biliyor musunuz? Çok garip geliyor belki ama bu meclise Allah muhafaza buyursun. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. 30 sene zekat vermedim hocam diyor. Nasıl hesaplayacağız? Nasıl vereceğiz? Bilmiyordum iş diyor. Duymamıştım hiç. Söylemediler bana diyor. Namazı zor öğrenmiştim. Abdesti 30 yaşına gelince öğrendim. Zekattan bahsetmediler. Zekat vermemiş. Alışverişte hile yapmış. Allah muhafaza buyursun. Alışverişine hile karıştırmış. Yani hakkı olmayan parayı almış. Veya bozuk mal satmış vesaire. Allah'tan korkmamış. Korkması gerektiği anda. Yalancı şahitlik yapmış, zina yapmış. Biraz o ödedeyim. şahadeti engellemiş, yetimin malını yemiş. Gençler, anne babasına asi olmuş, karşı gelmiş ve içki içmiş olanlar. Bunların diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleri gözleri kaymış bir halde. Hani biri felç geçirir ya bu dünyada felç. O dümdüz yüz biraz sonra bir saniye içerisinde felç geçirdikten sonra ağız bambaşka bir yerde, göz bambaşka bir yerde. Felç. Kabirlerinden öyle kalkacaklar. Şeytan onlara çarpmış gibi kalkacak diyor ya Allah Bakara suresinde. Faiz için. Öyle bir hal. Boğazlarından ağızlarından kan ve irin akar bir halde diyor. Bu hadis uzun bir hadis. İnşallah hadis kaynaklarına bakıp okuyun. ''Organlarından, ağızlarından, vücutlarından kan, irin, kötü koku akar bir halde ve en kötüsü daha kötüsü.'' ''Bu her bir saydığım sınıf kendilerini ortaya çıkarmayacaklar.'' ''Suretleri değişmiş, hallerinde bir gayiplik olduğu belli.'' ''Şehit mis kokusu gibi kanıyla geliyor, bu ağzından yüzünden kan, irin, leş gibi kokuyla geliyor.'' ''Saklanmaya çalışıyor, yükseklik iniş yok, saklanamıyor.'' Daha da dehşet bir sahne. Bu da azabın üstünde azap. Allahu alem. Her birisi için bu sınıfların diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan bazı görevli olan melekler münadi nida edecek. Bağıracaklar. Diyecekler ki ey insanlar dikkat edin şimdi şuradan geçen şu halini gördüğünüz yüzü gözü kaymış. Hali perişan leş gibi kokan ağzından organlarından kan ilin akan şu var ya annesine babasına asi olmuştu. Şu var ya zina etmişti. Şu var ya namaz kılmıyordu melekler söyleyecek diyor. Rezil edecekler onları. Allah muhafaza verirsin. Rabbim şu cürümleri işleyenlerden eylemesin. Rabbim bu cürümlerle aramıza hendekler koysun. Rabbim bu günahlardan uzak olanlardan eylesin. Rabbim zekatını veren, namazını kılan, alışverişli hile yapmayan, komşu hakkı yemeyen, Allah'tan korkan, şehadetinde doğru olan, zinanın zesini bile bilmeyen, yapmayan, Yetim malı yemeyen, anne babasına asi olmayan, içkinin olduğu yerden dahi geçmeyen, böyle olan, böyle yaşayan kullarından olmayı Rabbim bizlere nasip ve müesser eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Ve selamun adel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rıza ennillahi te'a'del Fatiha maas salawat.